Dediğimde. Birinci bölümde e, Azınlık ruhuyla hareket ettiğimizde Kazanıyoruz Ama ortam bizim Falan dediğimizde de Dağılıyoruz gibi bir ifade evet. Ashab-ı Kur'an bile evet. Biziz deyince kaybettiler Kur'an da öyle diyor zaten evet. Yani Mek Mek Mekke-i Mükerreme'de e, Yani Bilal'i kovalıyorlardı Ammar dayak yiyordu vesaire Falan e, Ama gökleri imrendiren bir Dehşet manzarayla Allah'ın rızasını kazanıyorlardı Yani evet. dayak yiyoruz, kovalanıyoruz, biz yokuz Haremi şelife sokulmuyoruz, Kabe'nin eteğinden uzak dur tutuluyoruz biz Ruhu bilerleri daha sonra Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuyacak hale getirdi evet. Fakat Hüneyn gününde biz, evet. biz varız artık ya, Biz evet. varız, biz iktidarız Evet, Tam şimdiki evet. anlamıyla biz iktidarız Hani evet. günübirlik siyaset olarak Söylemiyorum iktidar kelimesi Hı -hı, anlamında Güç söylüyorum. sahibiyiz evet. Biziz söz sahibiyiz e Ekonomide varız evet. şurada varız e Diye düşündükleri zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor Hani o, o bakışınız ne oldu dünya size dar geldi, diyor. Dar geldi. Sonucu evet. çok kötü oldu evet, evet. Yani Müslümanların Elif cüzü okumalarının yasak olduğu Jandarmanın ev bastığı Zamanlarda faiz ne kadar içimizde vardı evet. şimdi Müslümanların da sanayisinin olduğu güç kuvvet zamanında Müslümanların faizle ilişkisi ne durumda hocam bu da ayrı bir başlık bence yani güç kuvvete sahip olunduğu zaman amen tüyü unutmamak temel değerlerimizi unutmamak Müslümanca yaşamak yani bunun e, problemleri neleri de bir başka programda e, konuşalım istersen ama Çünkü, bunu ben heh. çocuklarımıza evet. namaz eğitimi iman eğitimi aşılı oraya gelmek aştım. için evet. oraya tekrar geri döneyim Bir anne baba e, yasak yok Elhamdülillah çok şükür e, Camide yakın bize e, zaten İmam e de götüreceğiz 5 sınıfta çocuğu diye düşündüğü an kaybetme sürecine giriyor Evet Hayır, ...İmam yan binasında da oturuyor olabiliriz... Evet. ...her sokakta üç tane camimiz olabilir... ...güzelim kardeşim benim... ...şeytan için sistem değişmedi... ...hala havadan damarlarımızın içinden dolaşacak güçle şeytan bizimle uğraşıyor... Evet. ...biz İmam tiplerin yakınımızda caminin... ...işte cami çocuğu gönderiyoruz... ...işte yasaklar kalktı da... ...şeytanın da zincirlendiğini zannediyoruz... ...şeytan için hiçbir sistem değişmedi... ...bu sefer şeytan şehveti daha rahat gıdıklıyor. Evet. Caminin varlığını bile şeytan kendi lehine kullanıyor. Nasıl hocam? Cami yanı başımızda diyor. Hı hı. E, camiye beş vakit göndertmiyor seni ama. Evet. Yani Kur'an'da o şey var malumunuz... <gülüyor> ...yani şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Allah affeder diye aldatmasın. Yani şeytanın hakikaten oyunlarına gelince... E, yani biz hedefimizi... İşte filan dönemde filan zihniyet iktidardaydı da bizi çok baskı altında tutuyordu zannediyoruz. Hiçbir zaman filan iktidar, siyonizm değil bizim asıl düşmanımız. Evet. Onlar şeytanın piyonları. Evet. Asıl savaşı şeytan yapıyor bizimle. Evet. Dolayısıyla biz şeytan üzerinden bir siyaset kütmek zorundayız. Günü birlik karşımıza çıkan düşmanlar... Yani o günkü adı filan zulümdü. Bugünkü adı filan zulüm oluyor. Ama neticede şeytan sabah namazına kalkmayan bir gençlik istiyor. Evet. Şehvetine uçkuruna düşkün bir gençlik istiyor şeytan. Evet. Bu nedenle mümin hep azınlığım ben. Garibim bu dünyada. Bir ağacın altında dinleniyorum gideceğim. Evet. Şeklinde düşünür kazanır. Oh be rahat edeyim düşünür kaybeder. Bunun en psikolojik örneği şudur. Okula geç kalan öğrenciler. Uzaktan serviste gelen öğrenciler değildir. Okulun arka sokağında oturan öğrencilerdir. <gülüyor> Çok ilginç bir şey. Camiye de geç kalanlara ben dikkat ediyorum. Arka caddeden gelenler vaktinde geliyorlar. Caminin iki bina ötesinde oturanlar fazla zor yetişiyorlar. Evet. Biri Ve hazırlanıyor. Yani Saati, saat, saat, saat hassasiyeti, tedirginliği var. Öbüründe gerek duymuyor. duymuyor. Burası zaten. Evet. evet. Burası dediğin hiçbir yer senin değil zaten. Evet. Hocam şimdi bu aslında Tabi biraz İslami hassasiyeti bulunan insanları da Değerlendirmiş oluyorsunuz Bir de Yani kendini İslam camiası içinde Gören ama Hani Amentü Çok da gündemine Yeterince girmeyen insanlarımız var Maalesef. Yani onu da belki konuşmamız lazım yani Evet kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Allah'a inandım diyor mesela. Ben yani öyle zaman zaman medyada da şey yapıyoruz. Ben inanırım diyor mesela. Ben inanırım. Ya bir kısmı mesela ben öldükten sonra dirilmeye inanırım diyor. Şimdi yani onların da sanki bence şu amen tüyü bir yeniden okumak. Yani o ince ince yazılmış şeyleri değil mi? Yeniden okumak. Yani öyle bir toplumsal Kesim olduğunu da e, sanıyorum ki Düşünmek lazım yani e Zaten öbür türlü biz mevcutun <gülüyor> üzerine bir daha Yığıma yapmış gibi olur, Bilene bildirmiş evet. gibi oluyoruz Bir e, Başlama noktası açısından Gündeme getireyim Meal yazan bir hocama e, Mealimde bir hata buldun mu dedi Estağfurullah hocam dedim ama dedim e, su Yedep olmazsa ben Bir iki itirazım var dedim İman kelimesini inanan olarak tercüme etmişsiniz dedim. Hı hı. Mümin başka, inanan başka dedim. Evet. Filan takımın şampiyon olacağına mümin olmuyor kimse, inanıyor. <gülüyor> İnanma kelimesi imanın karşılığı değildir. Evet. Bizim imanı sözlükten başlayarak bir kere daha e, ortaya koymamız lazım. Yani meleklere, kadere inanıyor olmak başka şey, iman ediyor olmak başka şey. Nasıl anlamalı hocam? Biraz Nasıl? açalım onu. Mesela ben filanca e, devletin, filanca gücün büyüklüğüne iman etmiyorum. Ama beni ezdiğine inanıyorum. Görüyorum gördüğüm evet. şeyi inkar edemem ama benimsemiyorum. Evet. İman etmek benimsemektir. Evet. ...Allah'ın varlığını herkes kabul ediyor... ...melekleri herkes kabul ediyor... ...ne olacak ki gökler melek dolu olsun... ...bana ne zarar <gülüyor> var... <gülüyor> ...yanı başımda, omuzumda melekler... ...hissetmeye iman diyoruz biz... Evet. ...filanca inanan insandır... ...başka şey, iman eden insandır... ...başka şey... ...mesela biz... E, ...İsa Aleyhisselam'a... ...iman ediyoruz... ...varlığına... ...iman gereği bakıyoruz... Hristiyan diye bir grubun varlığına inanıyoruz sadece. Öyle bir grup vardı dünyada diyoruz. Ama şu adamı mümin kardeş olarak görmüyorum. Evet. Onun İsa aleyhisselama bakışını iman kabul etmiyorum. Evet. Neden? Çünkü o kendi şekline soktuğu bir İsa'ya inanıyor. Evet. Bense şeklini bile bilmediğim İsa'ya iman ediyorum. Evet. İman kavramımızın biraz daha orijinale doğru gitmesi Gerekiyor. Bu şey e, ayeti kerime hocam hani e, Hucurat suresi 14. ayeti kerime Yani Arabi geliyor peygamberimize iman ettik diyor İman etmediniz de diyor Allah Teala Şimdi oradaki Arabi kavramı bugün nereye oturuyor Yani <gülüyor> iman ettik Hayır siz iman etmediniz İslam dairesine girdiniz İman henüz kalplerinize nüfuz etmedi Bugün nasıl bir insan tipine Tekabül ediyor Buradaki şeyi coğrafi... Ve bizim o ayetten Anlamamız gereken şey ne Şimdi bir defa coğrafi olarak Yani bir coğrafya olarak Arabi şehirden uzak yaşayan Bugünkü Türkçe'de Bedevi dediğimiz evet. kesim Yani Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ...oluşturduğu doğal medresede... ...yetişiyor ashab-ı kiram... ...her yer medrese zaten... Evet. ağaçlar bile dile geliyor... ...deyim yerindeyse... ...ama öbür taraftan bakıyoruz... ...dışarıdan günübirlik Medine'ye... ...gelmiş birisi... ...yeni bir din var... ...ben de iman ettim diyor... Evet. ...bu imanını... ...ilan ediyorlar... ...ama... E, i̇man biraz önce dediğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam Peygamber olarak gönderilmiş Ha ya gönderilmiş doğru biz de kabul ettik Demeye iman demiyor Allah yani, evet. Muhammed Aleyhisselam'ın Varlığını kabul etmeyi Müslümanlık olarak yöntem evet. Siz pozisyona ayak uydurdunuz İslam dairesine yani, girdin. Medine'ye girdiniz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem konuşulduğu ortama Girdiniz henüz damarlarınızda Muhammed'in Teslimiyeti yok Evet onun için şöyle diyebiliriz ayeti bizim anlamamız açısından. Yani insanın doğal olarak bir hastanenin kapısından girme süreci var. Sonra da damarına şırıngayla bir şey takılıp hastaneden ona verilecek bir ilacı bünyesine alması söz konusu. O ayet çok açık bir şekilde siz hastaneye girdiniz ama henüz aşınız yapılmadı sizin. Evet. Siz hala ilacı almadınız. Almadınız. Alacak olsaydınız bir defa Peygamber Aleyhisselam'ın önüne gelip paldır külçür konuşmazdınız bir defa. Onun önünde oturmayı henüz öğrenemediniz. Evet. Ya protokolü bilmiyorsunuz siz. Gibi, evet. Gibi örnekler verebiliriz. Evet. Ayetin biraz daha inisibin <gülüyor> ayrıntıları var şüphesiz. E, demek ki İslam, Müslümanlık, iman e, böyle yavaş yavaş özüne doğru merkez noktasına doğru gidilen bir süreçte gidiliyor. Evet. Nitekim Ashab-ı Kiram'da e, Bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi Belli şeyleri sordular bu Böyle mi olacak ya Resulallah Dediler ben bunu anlayamıyorum Dedi e, kadınlar geldi Özel sorular sordular bunu bana izah et Dedi yani bu bir eğitim süreci Ashab-ı Kiram son dakikaya Kadar eğitildiler hep evet. Onların eğitimini biz toplam Olarak aldığımız için işte Hemen bir dakikada e, Amentü'yü özetliyoruz İman budur diyoruz 23 yıl bizde 23 saniyeye indi evet, Yani evet. onlar Adım adım tuğla tuğla bu binayı Oluşturdular biz gittik müteahhitten Tuğlayı hemen <gülüyor> e, Tek tek dizmeden aldık binamızı evet. ev, iman evimizi kastederek söylüyorum İman konusunu e, Bir böyle çocuklarımızı Öğretir gibi hani işte yeni iman edecek birine öğretir gibi Kelime-i şehadet getiriyorsun Sonra da şu şu şu ilkeleri kabul ediyorsunla Başlatıyoruz Başlatıyoruz, başlatıyoruz. sadece başlatıyoruz. evet Sonra mümin iman ehli ise Kur'an'a dönecek Peygamber aleyhisselama dönecek Ve ben özellikle e, Teknoloji çağında imanın Belki de bir numaralı şartını Yine ashab-ı kiram döneminden Örneklendirmek istiyorum Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Medine'ye hicret buyurduğunda... ...yani hicret ettiğinde... ...hicret... ...imanın şartlarından biriydi. Evet. Mesela iman edip... ...Taif'te kalsan kabul etmiyordu Efendimiz evet, bunu. Evet. Tam sekiz sene böyle... ...devam etti bu. Evet. Mekke fethedilince artık hicrete... ...gerek kalmadı buyurdu Efendimiz. Her yer... ...İslam oldu çünkü. Evet. Yani... E, steril bir alan var Medine sadece o evet. Onun dışında imanı Korumak çok zor Ben bundan esinlenerek Yoksa evet. bir akide kitabı konusu değil bu Esinlenerek söylüyorum Bu asırda şu internet çağında Müminin cemaati olacak Yalnız kalan iman koruma iddiasında bulunamaz Çok zor Cemaat bir tür yani steril, steril alan sağlıyor evet. Yani bu cemaatle neyi kasıt Adına tarikat denebilir çok güzel. Zaten geleneğimize uygun olan da odur. Adına vakıf denebilir. Adına dernek denebilir. Bir imam efendinin e, camideki halka ders halkası denebilir. Fıkıh halkası, ilmihal halkası denebilir. Ama mümin işine, evine, evinde televizyonun başına gittiği sürece yalnızdır. Evet. Çünkü başka bir iklimde yani steril alanda değil. Tamam imanına evet. yine en başta ne dedik iman pazarlığı yapmıyoruz. Belki şu da var hocam. Yani belki bütünüyle bir steril alan oluşturmak da yani bu zamanda kolay değil. Ben bazen şöyle diyorum. Yani bizim şu duvarlarımız elektromanyetik şeylerin girmesine mani olamıyor. Ama hiç olmazsa bir çaba değil mi bir irade var. Yani o... İslam'ın yaşanmasına hassasiyet gösteren alanlar Gaz maskemiz ha. Ha, Evet. Gaz, Gaz maskemiz. Evet, çok güzel. Yani gazlı bir ortam ama evet. Biz maskeleniyoruz neden evet. Çünkü bir defa irademizle bir hoca efendiye gidip Elini öpüp ben senin sözünü dinleyeceğim Dediğimiz zaman evet. Bu şeytana karşı bir üstünlüktür İrademi evet. ikinci bir insana teslim ediyorum Bana şunu yapma diyor evet. Bunu yap diyor Şeytana güçlü bir savaş cephesi açmış evet. olayım. Evde bunu koruduğum zaman hanımım bana emri bin marif ne yani münker yapamayacak. Kocam yapmakta zorlanacak. ve <gülüyor> çocuklar baba yanlış yapıyorsun. Anne sizinki sünnete uygun değil diyecek halleri yok. Dolayısıyla mesela... Diyebilsek keşke değil mi? Onu da söyleyelim bence hocam. Yani birbirine aile fertleri de birbirine... Böyle bir hukuk oluştursana. Ben de size bir keşke çekeyim oturalım. <gülüyor> yani Peki çok yani. zor. Keşke olsu <gülüyor> evet, söz. Yani evet. baba sözü çocuğuna söz söyleyebiliyor mu ki evet. çocuğu babasına söz söylemesi? Evet, evet. Yani mesela dışarıdan bir yani şey daha. E, en basit örnek olun. yani evet. bir sigara bırakma bile. Bir cemaat içinde daha kolay doğrudur, doğrudur. Yani arkadaşlar bu sigarayı bırakalım artık Sözünün etki gücü başka Doğru. Çocuğun baba sen sigara içiyorsun Rahatsız oluyoruz demesi başka Çık git öbür odaya diyecek evet. Otoriter bir alanda söz dinlemek çok zor Doğru. Evet mümin için Allah'ın emmi ise Söz konusu olan Çocuk da söylese biz evet. Ayeti kim okursa evet. okursun Ama e, zaten biz iman dozajını artırma savaşı yapıyoruz bu arada evet, evet. Konumuz ne bizim bir e, başlangıç noktasından Ebu Bekirleşmeye doğru bu imanı nasıl götürebiliriz diyoruz. Evet. Yani kitap okumayı öneremiyorum. Evet. Kitap bitti. İnternetten filan hocayı dinle diyemiyorum. Onu dinlerken yan tarafta çıkan reklamların belası yetiyor zaten. <gülüyor> Camiye git diyemiyorum. İmam efendilerde o heyecan olmayabiliyor. Evet. Çok yani bu sözlerinizden her birimizin Yani diyelim imam efendinin alması Gereken Ela, bir şey evet. var Yani e, evlerimizin Alması gereken bir ders Var tabi Bir ki. gün evet. e, Antalya'nın bir ilçesinde Konuşma yapıyordum Konuşmadan sonra bir genç yanıma geldi Hocam dedi yarın imamlığa Gidiyorum dedi tayinim çıktı Bana nasihat et dedi sen evet. biraz yanıma gel bakayım Dedim kalabalıktan çıkardım Yavrum dedim İyi düşündün mü dedim Dedi hocam çok düşündüm Dedi çok da mutluyum dedi Aklın yerinde mi dedim Anlamıyorum hocam dedi Baskı altında mısın dedim Dedi hocam anlayamadım dediğinizi dedi Yavrum dedim son kararın <gülüyor> İyice heyecanlandım Dedim bak yavrum Bugüne kadar kendi namazından Sorulacaktın dedi yeah, evet. Bundan sonra Arkandakilerin namazı da Senden sorulacak dedim bunu dedi Müftü Bey söyledi dedi gittiğimde. Onun söylemediği bir şey daha var ama dedim. Sen nereye gidiyorsun dedim. Bir ilçe ismi söyledi onu söylemeyeyim teşhir etmiş olmayalım evet. yavrumuzu. Çünkü çok heyecanlandı ve... Evet, ...gözyaşıyla evet. ayrıldı bu konuşmadan. Evet. Filan yere gidiyorum dedi. Ne nüfusu var oranın dedim bilmiyorum dedi. Herkes camiye gelecek mi dedim. Zannetmiyorum ben gittiğimde camide beş kişi vardı dedi. Bak o beş kişiye namaz kıldıracaksın... Orada 100 kişi daha varsa kıyamet günü Allah onları da sana soracak. Onların niye namaza çağırmadın, almadın canim. Evet, evet. Sen kılanların imamı, kılmayanların sorumlusu olacaksın kıyamet günü. Onun için iyi düşündün mü dedin? gitmeyin mi hocam dedi. Dur dedim. Onu demiyorum sana. Aklını başına al diye diyorum çocuk. duygulandı Evet tabii. Şimdi imam efendi diyoruz yani camiye gelenler abdesini kuvvetle alıp iyi bir namaz kıldırmak yetmiyor ki kılmayanları kim camiye getirecek? Evet. İmam evet. dururken tabu dairesi müdürü namazı çağırmayacak insanlar herhalde evet. Yani İslam devleti de olsa Ömer bin Hattab Allah'ın başımızda da olsa imamlar yine mesul olacak bu işte. Layık devlette de imamlar mesul. Tabi evet. Yani bu sebeple çok görev imamada, da, müezzine de, babaya da, anneye de düşüyor. Adem Aleyhisselam'dan beri de böyle bu ama. Evet. Ömer bin Hattab da tek başına bu işleri yapmadı. İmamları güçlü tuttu. Herkes kendini imam hissetti. Herkes kendinin dininin görevlisi imamı hissetti. Her baba çocuğunun yedirmek kadar imanından da mesul olduğunu düşündü. Binaenaleyh biz mümin olarak... Şöyle hocam iki üç dakika var. Böyle amentü hassasiyeti üzerine yani dinleyenlerimize şöyle birkaç madde e, söylesek diye düşünüyorum. O zaman şöyle özetleyelim üstü adım. Amentü bizim nedir? Allah'a iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. Peygamberlere iman. Ahiret gününe iman. Ve kadere iman. Evet. Bu, bunu şöyle anlayacağız biz. Ben ticaret mi yapıyorum? Annemiyim, miyim? Baba mıyım? Her yerde benim kan tahlilim olmalı nasıl doktora gidiyorum sağlık tahlili yapıyorum imanımı da tahlil edebilirim mesela çocuğu okula götürüyorum mesela bakkala gidiyorum her yerde yanımda mı Allah melekleri yanımda hissediyor muyum peygamberimi sünnetiyle başımda gözümde hissedebiliyor muyum Kur'an yanımda mı bunun ahiret dönüşümünü düşünüyor muyum sonunda da her şeyin hükümranı olan Allah'ın dedi, dediği oluyor. Benim dediğim değil diye kadere teslimiyetim var mı? Evet. Bu altı nokta üzerinde, hani kolesterol ölçümü siz yaptırıyor musunuz bilmiyorum. Ramazan. <gülüyor> Şu bu Hdlsi Ldlsi oluyor evet, ya. Evet. İşte bunlar bizim kan tahlilimiz. Evet, evet. Yani en büyük felaket anında bile ben hatalı değilim. Beşerin yapabileceği her türlü tedbiri aldım. Ya buna rağmen başımıza bu felaket geldi. Rabbimin kaderiydi bu. Evet. Dediğimiz an imanın altıda biri garanti demektir. Evet. evet. Benim filan trafik kazası oldu. Bu kazada e, öbür taraf haklı çıktı. E, ama aslında ben haklıydım. Öbür taraf gücünü kuvvetini kullandı ve ben maddi zarar ödedim. Bu iş böyle bitti demiyorum asıl mahkemeye intikal ettik temyiz mahkemesine gidiyoruz evet. dedi ahireti imanım garant elhamdülillah evet. ev aldım ev satın aldım hanımımla eşimle çocuklarımla evi beğendik çıkarken eşim dedi ki bu evin tuvaletlerinin kıblesi yanlış, yanlış evet. benim peygamberim kıbleye karşı oturmayın diyor bu daire çok güzel ama sünnete uygun Hı bir daire bakalım biz. Velahi ki 5 lira pahalı olsun. Peygambere imanım canlı duruyor. Evet, çok güzel. Peygambere imanım çok canlı güzel. duruyor. Bir gün e, babamın namaz kıldırdığı camide cam kırılmış. Çok da yeni bir izolasyonlu cam yaptırmıştık. Babam dedi ki ne oldu bu cama dedi. Baba dedim kimin kırdığı görülmemiş dedim. Döndü dedi yazıklar olsun. Bir de hocasın dedi. Ne demek kimin gördüğü kırılma? Var mı şu kainatta kimsenin Gülüyor. görmediği bir şey dedi. <gülüyor> biz görmedik de dedi. Evet. Biz güzel. görmedik de dedi. Güzel. Şimdi bir pozisyon oldu. O pozisyonda biz melekleri de koltuk ayırmıyoruz ama onlar da burada hissediyoruz. Evet. evet. Yani. Yanı başımız. Şahit yoktu. Ne demek melekler vardı ama tutanakları yanımızda değil bizim. Evet. Meleklere iman ediyoruz. Evet. ...bu çok önemli... ...bir kıssayla isterseniz özetleyeyim... ...hani Ömer bin Abdülaziz'in... E, ...nenesi var bir tane... Evet. ...Asım Ömer'in oğlu Asım'ın... ...hanımı var... ...şu meşhur Ömer bin fattab ...gece teftişinde... Hmm. ...Süte Su evet, kad, İbn evet. Asakir'in tarihi Dimeşk'inde bu olay... Evet. ...menkıbe değil yani... ...tarihi kaynağı var... ...orada o kızcağızın Ömer'in dikkatini çeken sözü var... ...annesi sukat Kat... ...diyor... Hı hı. O da diyor ki anne Ömer'in yasağı var diyor. Su katamayız sütümüze diyor. Kızım bu karanlıkta Ömer göremez diyor. Ama gündüz gören Allah görüyor şimdi diyor. Allah, Allah. Evet. Amentü ortada. Evet. evet Çünkü evet. Ömer'in gözü görmüyor ama Allah görüyor. Allah görüyor. Allah, Allah evet. görüyor. O kızcağızı işte Ömer bu gelin denen bu. Evet, Bundan gelin evet. olur diye düşünmüş. Çünkü... İmanı kamil kızacağız. Evet. Yani beni gündüz görüyorsa Allah, Allah ise o gece de görüyor. Gece de görüyordur. Gece. Evet. Karanlıkta da görüyor, aydınlıkta da gören Allah diye iman ediyoruz. İmanımız bizim, bu altı esasımız her an test yapılabilir. Her an test yapılabilir. Yani yatak odasının kapısını katıp attığımda yalnız hissediyorsam kendimi başka şey... Rabbimle, meleklerle ama izinli bir ortamda hissediyorsan başka bir şey. Evet, hocam çok teşekkür ederim. Üçerli aslında bu iman unsurlarının her birini bundan sonraki programlarımızda biraz daha yakından i̇nşallah. yani Allah'a iman gerçekten nasıl olmalı diğer işte iman esasları onları daha sonraki programlarımızda inşallah konuşalım. Haftaya beraber olacağız inşallah yine. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ve haftaya birlikte olmak üzere sevgili dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum.